Altınoluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Abdullah Dehlevi Rahmetullahi Aleyh Vefatı Abdullah Dehlevi Rahmetullahi Aleyh Mektuplarında ekseriyetle şöyle buyurmuştur. Muhabbet halinin kapladığı bir zamanda Rabbimi müşahede ederken can vermek istiyorum. İbni Yemî'nin şu manaya gelen kıtasında ifade ettiği hal üzere bu dünyadan gitmek istiyorum. İbni Yemî'nin gönlü kan doldu ona bakma. Bak ki o nasıl çıktı bu fani dünyadan. Musafel'de, göz yarda, ayak dostun yolunda. Ecel habercisine gülerek gitti bu diyardan. Bu arzumun hasıl olması için himmet ve dua buyurunuz. Dehlevi Hazretleri vefat hastalığında, Tirmizi'nin hadis kitabını sadrı üzerinde tutarak okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı işleri bildiren bir hadisi şerife rastlarsa onunla amel ederdi. Hatta öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yediği şeyleri yemeye gayret ederdi. Hastalığı artınca şu vasiyeti yazdırdı. Daima Allah'ı zikrediniz. Hak dostlarına bağlılığınızı muhafaza ediniz. Güzel ahlaklı olup insanlarla iyi geçininiz. Kaza ve kader hususunda nasıl ve niçin vesvesesinden vazgeçiniz. Din kardeşlerinizle birlik olmayı lüzumlu görünüz. Tevazu, kanaat, rıza, teslimiyet, tevekkül ve ferakat üzere olunuz. Benim cenazemi asar-ı nebeviyenin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait mukaddes emanetlerin bulunduğu büyük camiye götürünüz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden benim için şefaat isteyiniz. Abdullah Dehlevi Rahmetullahi Aleyh, Hicri 1240, Miladi 1824 senesinde vefat etti. Üstadının sağ tarafına defnedildi. Hikmetli Sözleri Tam bir gönül kırıklığıyla ve kulluk içinde devamlı zikretmek ve Allah Teala'ya yönelmek, Cenab-ı Hak katında kabul görmenin ve makbul olmanın en mühim sebeplerindendir. Bunlardan gafil kalınmasın. Muhabbet yolunun nice koşan yolcuları vardır ki, dostun muhabbetiyle alevlenip tutuşarak can vermişlerdir. İki cihandan ellerini çekmişler, Mahbubun müşahedesine dalmışlardır. Allah'ım, beni senin muhabbetinle dirilt. Muhabbetinle ruhumu al. Muhabbetinle beni haşreyle. İlk defa emri bil maruf yaptığın kişiye kolaylık göstermek gerekir. Bizim yolumuzda dört şey zaruridir. Eli haramdan çekmek, Aya haramdan alıkoymak, dine tam sarılmak ve tam yakın sahibi olmak. Tasavvuf Allah Teala ile olmak, güzel ahlakla ahlaklanmak ve şeriate uymaktır. Allah Teala'dan uzaklaştıran her şeyi kalpten çıkarıp, bütün uzuvların Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymakla zinetlenmesidir. Allah katında makbul bir kul olabilmenin miyarı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmaktır. Bir yolda bulunan insanların itikadında, ahlakında, amellerinde ve hallerinde Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tam bir itaat ve bağlılık bulunmazsa, o tarikat revaç bulup devam etmez. Asr-ı saadete uygun olmayan bir şeyin kıymeti yoktur. Hangi yol ve hangi amel olursa olsun, eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yoluna benzemiyorsa tehlikelidir. Nefsinin arzularına tabi olan kişi nasıl Allah'a kul olabilir ki? İnsanlar dört kısımdır: Namertler, Mertler, Civan Mertler, Fertler. Dünyayı isteyen Namert, ahireti isteyen Mert, ahiretle birlikte Hak Tealayı isteyen Civan Mert. Yalnız hakte alayı isteyen ferttir. Teslimiyet makamına ermeden kulluk tam olmaz. Teslimiyet ve rıza seyrusülük makamlarının en son mertebesidir. Ehlullah hangi işi yaparlarsa yapsınlar, ezanı işittiklerinde hemen onu bırakıp namaza koşarlar. Benlik İlahlık taslamak demektir. Benliğin kökünü kazımadıkça Allah'a vasıl olamazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra ümmet içinde zuhur eden kemal kimden zuhur ederse etsin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kemalidir. Dünya hayatı bir gündür. O günde de oruç tutmamız lazımdır. Yani nefsimizi günahlardan alıkoymamız icap eder. Her kim gece yarısından sonra bin defa Ya Rab, Ya Rab derse her müşkülü kolaylaşır, her muradı hasıl olur ve yaptığı dualar kabul edilir.